Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden gelen sorularımızı İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve cevaplar alacağız. Sizler de sorularınızı bu adreslerden bizlere ulaştırabilirsiniz ve yine daha önce yapmış olduğumuz programlarımızı da lalegültv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz ve acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınız varsa da onları da İsmaila fetva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 bu aile reisi bu vazifeyi yerine getirmeyecek olur ise şer-i şerif belli ölçüde müeyyideler uygulamış, gerekirse onu boşlandırmıştır. Onun bulunmaması durumunda ailenin diğer erkek fertlerine bu sorumluluğu yükleyerek bir şekilde burada e, mükellef olan, burada e, maişetini teminle konumunda olan kişilerin maddi yükünü erkeklere yüklemiş.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 Veya hükmen aziyet diye tabir ettiğimiz su vardır ama suyu kullanabilecek güce sahip değildir. Hmm. Veya suyu kullanabilecek güce sahiptir ama suyun ona temas etmesiyle hastalığın artması evet. veya tedavi sürecinin uzaması gibi bir takım etkenler var ise bu durumda temime intikal edilir.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 Yapmaktan imtina ediyorsa şer'i şerif zorluğunun bulunmuş olduğu yerde kolaylığı evet. getireceğinden dolayı şüphesiz bu kişinin temim alması tabii ki caiz olacaktır.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 Ama evlat bu vazife yerine getiriyor ise bu kişinin evladıma yük olmayayım, ben yine teyemim olayım demesi caiz olmayacak. Burada şimdi eşi kavramı yok ya hocam, öyle bir kavram belirtmemişler. Eşinde bir İbare, sıkıntı oluyor noksan mu? noksan olarak getirilmiş. Şu ha. şekilde Ömer Asu Efendi bunu elle alıyor. Birinci olarak işte kişinin kölesi varsa ki günümüzde böyle bir sistem olmadığı için Hı -hı. bunu konuşmaya gerek yok. Çocuğu varsa bundan talep edebilir. Maaşlı hizmetçisi varsa bundan talep edebilir. Hı -hı. Eşinden talep edebilir mi edemez mi bu konuşta görüş farklılığından hmm. bahsediyor.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 e, affedersiniz yerlendi hissi olsa yani hmm. acaba bir gaz kaçması oldu mu olmadı böyle bir his olsa kural olarak denir ki vesvese haline getiren hmm. kişiden eğer bir koku veya bir ses duymadıkta, duymadıkça hiçbir şey yoktur. Hmm. Yani senin abdestin hmm. var.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 Aslında bu konu ilk birinci sualde işlediğimiz nafaka meselesi. Evet. Yani bir kadına bakmakla mükellef mükellef olan kocasıdır. Hı hı. Onun hayati ihtiyaçlarını gidermekle, yaşamsal ihtiyaçlarını gidermekle sorumludur. Bu yeme içme, giyim kuşam ve barınak ve bunun haricinde diğer ihtiyaçlar da olabilir.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 yani kredi almışsa burada faiz veren değil, faiz alan değil, faiz veren olmuştur. Hı hı. Yani ben faizi para aldım şeklinde genelde halk arasında böyle kullanılıyor. Oysa faizi para almıyor. Yani faiz almıyor. Hı hı. Belki faiz veriyor. Evet. Gerçi almak ile vermek arasında bir fark yoktur. Aman Genel evet. olarak bizim toplumumuz faiz almayı çok çirkin görür. Ama faiz vermeyi ise bu derece çirkin hı. görmez. Bu yanlıştır. Çünkü Allahu azizmüşan almayı da haram kılmış, vermeyi de haram kılmış. Hatta verenleri mağdur olarak da görür. Adını. Günümüzdeki toplum evet. maalesef ama bu böyle değildir. Vermekte, de, almakta aynı şekilde haramdır. Peki kredilendirme sisteminde genel itibariyle siz faiz veriyorsunuz. Faiz almıyorsunuz.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 Herkesi Neymiş. ilgilendiriyor. Artı e, ilmi olarak da yani özellikle bizim bu programlarımızı dinleyenlerin talebe olan arkadaşlarımızdan Hı -hı. da haberdarız. Evet. Çünkü bazen bireysel olarak sual gelebiliyor. Hı -hı. İşte bunu fıken nasıl olmalıdır şeklinde veya falan kitapta böyle derken siz bunu şu şekilde neye göre söylediniz Hı -hı. tarzında e, karşılıklı görüşmelerimizde bunu dillendirenler oluyor. Evet.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 İrad ettiği ki ayet-i kerimeye de buna e, temas ettiğini de bu fesiller tarafından dirilendirilen selam akti. Nedir selam akti? E, varsayalım siz köylüsünüz, çiftçisiniz. E, tohum alıp onu bahçenizde ekeceksiniz ve mahsul elde edeceksiniz. Hı hı. Ancak tohum alacak paranız yok veya traktörünüze mazot kayacak paranız yok. Yani daha doğrusu orayı işleyebilecek maddi imkana sahip değilsiniz. Evet. Satacak mahsulünüz de yok. Hı hı.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 ama daha henüz olmayan bir mahsulü sizden satın almamda piyasa değerinden daha düşüğe vereceksiniz. Evet. Bu benim de karıma geliyor ve böylece yaptığımız bir alışveriş sistemidir. Tabii bunun baş, belli başlı şartları vardır selam vaktinde. Her şeyden önce benim size vermem gereken satın bedelini yani parayı peşin vermem gerekir. Hı -hı. Çünkü buradaki gaye zaten sizin o paraya olan ihtiyacınızdan evet. dolayıdır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 Müzik e, tonuyla okunması. Çünkü hadis-i şerifte hmm, ifade edilir. Evet. E, maalesef e, müzik günümüzde hayatımıza o derece girmiştir ki özellikle fon müziği adı altında. Hmm. Yani e, haberler verilirken bakarsınız arkadan bir fon müziği. E, daha da ileri dini bir sohbet yapılırken arkadan fon müziği. E, daha da ileri dua yapılırken duada arkadan fon müziği. Ve şunu da gördük Kur'an okunurken arkadan fon müziği. Evet. Bu çok yanlıştır. Böyle bir Kur'an elbette dinlenmemelidir. Böyle bir Kur'an elbette okunmamalıdır ve böyle bir şey görüldüğü zaman tepkimizi koymamız gerekecektir. Men ra amin kumünkeren fal yuga'yir şerifi. Yani münkeri gördüğünüz zaman, yanlışı gördüğünüz zaman, olmaması gereken bir şeyi gördüğünüz zaman, elinizle düzeltin. İmkanınız yoksa dilinizle, buna da imkanınız yoksa elinizden, kalbinizle boz edin.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 Elhamdülillah ki bu manada hassas kardeşlerimiz de evet. vardır. Ee, tabii meseleyi biraz detaylandırmak gerekir. Ee, öşür, mali bir ibadettir ve zekattır. Ee, zekat dediğimiz zaman İslam fıkında e, dört kalem malda zekattan bahsedilir. İşte ticari mal, altın, gümüş, e, saime dediğimiz e, senenin ekserisini yaylımda otlayarak geçiren, işte süt ve nesil için beslenilen hayvanların zekatı, hı hı. E, arazi mahsulü ki öşür diye tabir hı hı. edilen zekat. E, burada da işte belli oranlar vardır. Onda bir veya 20'de bir oranı sizin o mahsulü elde ederken yapacağınız masraf. Tabi bu masraf sulama ile alakalı. E, evet kaynaklarımızda şu geçmektedir ki öşrü verilmedikten sonra bir malda fakirin hakkı olduğu için yani o zekattır.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 ama öşünü verebilmem için yekünlü bir bilmem gerekir. Ona göre oranını çıkartacağım. Bu arada da yediklerim olabiliyor veya ikram ettiklerim olabiliyor. Bunları da yani e, aşağı yukarı katarak, yani e, işte kıyaslama yoluyla katarak evet. bunların da öşünü vereceğim şeklinde bir niyette sahibi ise e, bu kimsenin yemesinde, içmesinde veya onu satmasında daha evet. henüz öşünü çıkarmadan satmasında bir mahsur lazım gelmez. Evet. Ama genel olarak böyle bir niyeti de yok böyle bir malda ise fakirin hakkı olacağından dolayı hmm. bunu değil satmasını Hanefi fıkhında yemesi bile caiz değildir. Tamam. Hatta bu noktada daha da ileri olarak Şafi fıkhına baktığımız zaman öşrü verilmemiş bir malı satın almak caiz değildir. Hmm. Yani düşünün ki bir çiftçi fındık üretti veya buğday üretti ama dine hassasiyeti yok, öşrünü vermiyor. Evet.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 Bunlar fakirin hakkıdır. Hı -hı. Şeri şerif Şerif bulmalı sana yani e, Allah Azim Şam bu malı sana vermiş ama bir miktarını da senin elinden fakire vermiştir. Hı -hı. Dolayısıyla bu benim malımdır değil, o fakirin malıdır ama sen onu kendin ulaştıracağından dolayı hem ibadeti yerine getirmiş olacaksın Hı -hı. hem de bu sorumluluktan kurtulmuş olacaksın. Ben bu sorumluluğu yerine getirmiyorum. Bu benim malımda kalsın dediği zaman adeta bir fakirin malını veya herhangi bir şahsın malını alıp Kesinlikle. kendi malına katmak gibidir. Böyle bir malın durumu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 nasıl yansıyacak? ya dualarınızın kabul olunmamasıyla ya ibadetlerden zevk almamanızla Hı. ya hastalıkla veyahut da bir takım başınıza gelecek olan musibetlerle nitekim toplum üzerinde baktığımız zaman Bence. bunca sıkıntılar işte bunca problemler işte evlatların babalarına ebeveynlerine ağazçı olmaları Hı. veya farklı farklı şekilde yani bu ne oluyor ben işte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 tavaf yaptıysanız tavaf namazı da Hı. kılabilirsiniz. Ama ben bunların hiçbirini yapamam. Hı. Akşamdan sonra yapmak durumundayım. Tavaf namazı Hı. gibi namazlarda. Dolayısıyla böyle bir durum yok ise, yani vakitte kerat vakti yoksa, ravatip sünnetler farzdan sonra kılınabilir. Ee, öğle namazın ilk sünnet de bu kabildendir. Sadece e, son sünnetten sonra mı kılalım, son sünnetten önce, önce mi kılalım? Bu konuda İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed arasında görüş farklılığı olsa da bu görüş farklılığı faziletle alakalı Hı -hı. olan bir görüş farklıdır. Cavazla değil. Evet. Yani nasıl kılarsan kıl bunun caiz olduğudur. Ama en güzel olan deniyor ki öğle namazının son sünnetini kıldıktan sonra e, ilk sünnetini ondan sonra kılmaktır.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 Lohusa değil, özürlü Aynen. değil, özür sahibi değil, normal olması gereken bir rutubet, bir yaşlılık ise bu necis olmadığı gibi abdesti de bozmayacaktır. Aynen. Dolayısıyla illaki bir tampon kullanılma mecburiyeti yoktur. Kullanılması ihtiyattır, güzeldir eğer sağlık açısından bir sıkıntı olmamak kaydıyla. Aynen. Çünkü bazı e, tabibelerin ifadesi doğrultusunda bunun zararlı olduğu. Çünkü o salgının dışarı akması gerekir veya dışarı gitmesi gerekir. Orada bir şekilde tampon vazifesi yapılarak orada kalırsa oraya zarar vereceği şeklinde söyleyenler de var. Evet. Tabi bu belki bünyeden bünye değişebilir. Evet. Zarar vermemek kaydıyla kullanılmasında mahsur yok. İhtiyattır.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 Çünkü e, niyet ibadete adetten ayıran bir unsurdur. O niyetin de en e, en temelinde yatan da samimiyet ve iklastır. Rabbim cümlemizi iklastı seviyiz. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz bugün de ilmi Halik programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmekteyiz. Hepiniz mevlaya emanet olun. Hoşça kalın.